Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar.